قال الله تعالى في كتاب العزيز هو الله ابن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم i ahzab'dan Kur'an-ı Kerim'in 7. suresidir. 6666 ayettir. Kur'an-ı muhakkak surette okumaya gayret et. ilmin vakti zamanı yoktur. Yaşım geçti, vaktim geçti diyemezsin. Sultan Rusul yani Resullerin Sultanı olan Muhammed Aliyih Vesselam yani Efendimiz Allah'ın Mahbubu, Allah'ın Servisi, Ot ilme min el mehde ile ki yani ilmisiz beşikten mezara kadar talim ederiz. İlimde birçok safhalar olduğu gibi asıl ilim Allah'a bilmektir. E Allah'ın kelamını bilmeyince Allah'ı nasıl bilirsin? Allah'ın mahlukatını tanımayınca Allah'ı nasıl tanırsın? Böyle ise e, muhakkak surette yani vaktimiz geçti. Yaşımız kemale eridemeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i tilavet edeceğiz. Şunu da söyleyeyim size. Keşful Kubur diye bir kitap var İmam Büşeydî'nin. Onda diyor ki Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeden ölenleri kabirde melekler Kur'an'ı talim ettirecekler diyor. Belki zahmetli olur yani. Burada hazırlanın değil. Efendim arabi, harf uzun, şi, ağır, çetin, öğrenin. Hayır efendim, öde değil. Allah zenginliği istediğine, ilmi isteyene verir. Bir akşamda okuyanlar vardır ve Bir da. Niye Allah'tan übiyyelik istiyorsun? Gönlün Allahlı olsun bir defa evvel Allah'a itimat Allah et. Allah'a hücüzan et. Allah'a sev. Hani meşhur bir meyakıb var da meyakıbına gelmişken söyleyelim. Salahaddin-i Zergübi'nin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 Orada kalacaksın, sonra medreseye girersin, tahsile başlarsın demişler. Kal tenis, hiç güllük iş yok. Öyle zannetmiş o. Ve girmiş suya, zemheri sabaha kadar durmuş suda. Meşhur merakı da var yani söylediğim şey. Sabahleyin medreseye gelmiş, doğru Kürt'e çıkmış. Diyor ki, أَمْسَيْتُ كُرْدِيَنْ أَصْبَحْتُ عَرَبِيَّ Dün ben Kürttüm, bugün Arap oldum diyor. Gelin size lisanı Arap öğreteyim diyor. Bir akşam da Allah ihsan etmiştir. Hak Teala'ya ne şeyi var ki cenab Allah'a? Ne gül güçlük var? Yalnız sen Allah'a iyi itimat et. İyi sarıl ona sen. Olur mu olmaz mı deme. Biz insanken yani kapımıza gelen fakir fukarayı çevirmeyiz, boş çevirmeyiz. Hakkıyla Allah'ın kapısına gelen Allah boş çevirir Ne diyorsun yani? O sultanların sultanıdır. O Rahmandır, Rahim'dir Allah. Baktım geçti falan yok. Tahsil-i ulu. Her hususta. Bu kafayla gitmeyeceğiz ahiret alemine. Dünyayı da evlatlarımıza tertemiz teslim edeceğiz ki bizden sonra bizim kabirlerimizi pis ayaklarıyla kafirler çiğnemesinler, evliyalarımızın kabirine şarap dökmesinler. Çalışmazsan, okumazsan, tahsil etmezsen, gidersen böyle ne? sonra kafir gelir senin saatini kirletir. Karına kızına el atar. Eğer karın kızın senin mukaddesatın ise eğer, bende ipteh ırz varsa, dur camine, mukaddesatına, kitabına, hani şuraya gelmişken söylemedin geçin hadi. Ben kitapçılık yapıyorum biliyorsunuz burada çarşıda, şurada şarjıda, sabah halinde. Bundan birkaç sene mukaddem, hep oldu bir 15-20 sene var. Bir kadın geldi bir Kur'an-ı Kerim getirdi bana. Yani sırası geldi de söylüyorum, zuhur etti. Kulağınızda küfe olsun, bunları bunları bellemezseniz, bunları unutursanız her şey unutulur. Her şey verilmezdi. Kimseden intikam olmaya kalkma. Ama bil düşmanını, sakın. İcab ettiği vakitte her şeyini müdafaya hazır ol. Evvela birinci birbirini seveceksin. Birincisi tevhid. Birleşme, anlaşma. Kadın getirdi bir Kur'an-ı Kerim. İbretle dinleyiniz. Kürsü-i Muhammed'den söylüyorum. Hilafım yok. Allah cahibdir. Kur'an-ı Kerim'in başı ve sonu yok. Dedi ki bana bunu böyle ciltletir misiniz dedi. Dedim ki Kur'an-ı Kerim böyle ciltlenmez. Kur'an-ı Kerim 113 suredir Ayetleri tamamen olması lazım. Başı kitabı önlemez mi? Kur'an'dır. Yok dedi sen bunu böyle bir Ben bunu okumak için ciltletmiyorum dedim. Ne, niye ciddetiyorsun dedim hanım dedim sordum ben de tabii. Şu cevap verdi bana. Biz ben dedi fetih dedi. Fetih Bizim oraya düşman geldi dedi. Geldi biz kaçtık dedi. Düşman Kur'an-ı Kerim almış yüz orayı koymuş. Kadının artığına göre taharet etmişler Kur'an-ı Kerim'de. Sonra Cenab-ı Allah bize fetih fütühat verdi. Ruhaniyet-i Muhammediye. Ervah-ı Bedir ve dine Ahmet oruna dökülen Şehit kanlarının sahipleri, yani kanlarından kendine kefen biçen babalarımızın ruhları bize yardım ettiler. Ve muzaffer olduk elhamdülillah. Düşman çıktı gitti. Gittiğim vakitte bu, bu Kur'an'ı 100 numarada buldum dedi böyle. Bu şekilde kullanılmış bir kısmı. Kirletilmiş. Bunu aldım, şimdi bunu ücret edeceğim. Kabirde göğsüme koyduracağım. Yevmi kıyamette bana şahit olsun kafi dedi. Vallahi ve billahi böyleyim. Şimdi bunu söylüyorum. Daha bu bir ufak bir basit bir misal benim şahit oldum. Nice böyle, nice böyle düşman çizmesini görenler, düşman yumruğunu yiyenler nice böyle mukaddesatımızla ilişkildiğini gördü. Onun için evvela tevhidi İslam'ı bozmayacağız ve ilme çalışacağız. Bu vatanı tertemiz, iffetli, rızlı, mukaddesatına hürmetkar, küçüğüne şefkatli, büyüğüne hürmetli, insan haklarına riayet eden, bilgili, kafalı, Erdatlarımıza teslim edeceğiz. Öyle bırakacağız bunu. Yoksa kabirlerimizi kafirler şeyini verir. Hiç. Dünyadan sizi verirler. Onun için resul ne buyurmuş böyle anlasın onu. Terslanma ama sakın <gülüyor> Hiç ölmeyecek gibi dünyaya çalış. Yani sen öleceksin ama manası senin kavmin, senin kabiren, senin milletin ölmeyecek. Onlar için çalış böyle. Onlar için yarın ölecek gibi ahlete hazırlan diyor. Tövbekar ol. Vasiyetin başının altında olsun. Ne vakit gel denilecek bilmiyoruz. Bir kere dön dedi mi tamam. Vasiyetin başının altında olacak. Hiç Gençliğine, makamına, bilmem, hiçbir güvenme. O bir pehlivandır ki, o gelirse nice pehlivanın sırtını tuşa getirmiştir. Nice padişahların, nice Allah'ın ilahı diyenlerin, hani Nemrutların, Firavunların ve onların emsallerinin sırtlarını yere getirmiştir. O meşhur bir kahraman vardır, bir kahraman. Yalnız aşıklara müjdeci, aşık ile maşuku kavuşturan. Çünkü müminlere, Muhammedilere, Ehli muhabbete ölüm babında bu cemal vardır. Allah. Kafire Kâfire vardır. Mümin'e huslat var. Bizi aşk ile maşku birleştirir. Elhamdülillah. Et küfara öyle değil. Elbette öyle olmayacak. Gelelim. Şimdi biz toplayalım? bazen bazen çalışırsın da yani kendinden sonra gelenler için çalışırsın da efendim Allahu onun nimetini de sana bazen tattırabilir. O zevkide görebilirsin yani. Olur böyle şeyler, olmayacak şeyler değil. Hadi onu da söyleyelim böyle geçelim. Harun Reşit, Cafer-i ile gidiyorlarmış. Harun Reşit dediğim vakitte, Bakkal-ı Reşit'i değil ha. O devrin en büyük İslam hükümdarı. Dünyanın en büyük hükümdarı. O devirde, Harun Reşit devrinde Müslümanlar saat yapmışlar, Fransa'ya vermişler. Fransa kralı saati kırmıştır. Neden biliyor musun? Müslümanlar bunun içine şeytanı kapatılar, bize gönderdiler diye. O kadar geri gidelim. Sonra bak sen ne hale geldin, Müslümanlar ne hale geldiler, bunlar ne hale geldiler ama manen bir sultanız elhamdülillah. İmanımız var. Allah'a Allah bir gönle malikiz. Muhammed gibi bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. O bir nikahı iltifat etsin, bize gelecektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gidiyorlarmış bakmış, yaşlı bir ihtiyar. Bu hadise hürmeten. Belli bükülmüş, yüzü kırışmış, yaşlı bir ihtiyar. Gözünün feri sönmüş ağaç tipmeye çalışırmış yerde. Görmüş, Harun Eşit gülmüş. Halbuki o ihtiyar Resul-i Ekrem'in bu sözünden hisse almış. Ölmeyecek gibi dünyaya çalışacaktır. Ne demek o? Senden sonra gelenler var, evlatlarım var senin. Anlattık ya temiz, bir, tarla, temiz ta bir tarlaya temiz bir tohum ektin. O tohum kıyamet gününe kadar nevasını evet. vermesi lazım. Gülmüş harmış, bu tarafları. İhtiyara ihtiyara hitap etmiş. Resul-i Ekrem'e uyarsak. İki cihanda seadeti veririz Hazreti Muhammed'e. Onun çizdiği yol insanları Rıza'yı Rıdvan'a, cennete, cemale götürür. Oradan kim sapatırsa kendisi halak olur. Allah dinle bir şey olmaz. Allah'a da bir zarar gelmez. Muhammed Mustafa'ya da bir zarar gelmez. Her yapan kendine yapar. Sen sana ben sapattım. Hayır. Layık olmadığının ismini senin defteri İslam'dan silerler. Seni İslam'ın kapısından sürerler. Haberin bile olmaz. Görene, körene. Güldü Karnoşit. Şaşırdı. İhtiyarın hırsına. Öyle gördü o. Hadisi hatırlayamadı. Dedi baba ne yapıyorsun? Oradan dedi hurma dikiyorum. Yaşın kaç dedi? 90 küsur evladım. Peki hurma kaç senede meyve verir? 10 senede, 30 senede, 100 senede verir. E peki dedi sen diktiğin hurmalardan yiyebilecek misin? Güldü. Babalarımız diktiler biz yedik. Resulü Ekrem'e demiyor mu? Ölmeyecek bir dünya çalışacaksın. O demektir o. Babalarımız dikti. Biz yedik. Biz dikiyoruz. Çocuklarımız yesin de, Torunlarımız yesin de. Onun için. Hatta Resulü Ekrem diyor ki işin ağaç zamanıdır ağaç dikiniz. Diktiğin ağacın her bir yaprağı her bir filizi senin için Allah'a istiğfar eder. Ağaç kesme ağaç dik. Yaşat. Yaşat onu. Sadakayı cariyedir. Ölsen defter amalin kapansa bu sadaka cariye kapanmaz. Daima sevap yazılır. Evladım Babalarımız dikti, biz yedik. Şimdi biz dikiyoruz çocuklarımız, torunlarımız değilsin dedi. Sultan mahcup oldu söylediğine ve çıkardı. Bir torba altın verdi, attı. Aldı eline ihtiyar altınları, şöyle başını kaldırdı. Dedi ki evladım, 10 senede, 30 senede, yüz senede meyve veren ağaç hemen bana meyvesini verdi bak dedi. Allah bana gönlü verdi. Bir daha attı halife, bir torbada. İkinci torbaya alınca dedi ki, Senede ağaçlar bir defa meyve verirler. Bizim ağaçlar iki defa meyve vermeye başladı. Üçüncü soru bir atınca dedi ki Cafer'e kaçalım buradan bu Uyhter soyacak dedi padişah. Oradan. Allah'a Allah, yürüdü. Allah. Estağfurullah. Zim, tebessüm buyurunuz. Camide gülmek. değil. Şey, tebessüm ediniz. Kakağada gülmek. Yürünür. Efendimiz hiç kahkaha atmamış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çok hoşuna gittiği bir şey olduğu vakitte gülerlerdi. Mübarek dördüncü görünürdü. Ama çok ağlıyoruz. Bazı da gülerim. Cihane yok. Camiden dışarıda şimdi Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz. Bak 114 sureden okuduğum ayet-i kerime sureyi ahzaptan. Şimdi birkaç daha şey vereceğim size. Misal vereceğim bundan. Desece suyu vakit dar sizlerle uzakilerden gidiyorsunuz. Memurlarımız var, işçilerimiz var falan filan Sakın ha çalıştığın yeri ihanet etme. Hele bağlısı ibadet ve taatını hıyanetini de aradet etme. Malum bizim eksenli Müslümanlar öyle. Mesela götüre bir iş versin. Herif çabucak namazı kılıyor da yevmeli olursa ağır ağır kılıyor. O vakit ne yapıyor? İbadet diyor şimdi. O ibadeti hırsına adet ediyor. O vakit, ibadet olmaz o. O ibadet Allah'a insanı götürmez. Allah'tan uzaklaştırır. Bazı ibadet var. İbadet Allah'a insanı yaklaştırır. Bazı ibadet var. sakat ibadet Allah'tan uzaklaştırır. Evet. Allah diyor ki ben 90 sıfattan münerzeh, Kemal sıfatları ile mutasif bilinen, bilinen alemlerin maliki olan ben Allah. Meleklerimle beraber muhakkak Habibim Muhammed'e selat ediyoruz. Ey iman size salat ediniz. Kıyamet gününde Resul-i Ekrem'in en yakınında olanlar Resul-i Ekrem'e çok çok salavat-ı verenlerdir. Biz ne diyoruz Cenab-ı Hakk'a? Allahümme salli ala Muhammed. Ya Rabbi sen Habibim Muhammed e salat et. Allah diyor ki bize ey kullarım Habib-i Muhammed e salat ediniz. Biz diyoruz ki Ya Rabbi sen salat et. Manası geçen hafta söylemiştim. Ya Rabbi biz kullar bize verilen ilimle Resul-i Ekrem'e yapılacak salavatın miktarını bilmeyiz. Sen İlmullah ile olabilirsin, ona layık olan salavatı. Sen Ya Rabbi diyoruz, Cenab-ı yani. Şimdi misallerinden vereceğim salavatın bazı keramatından. İnsan bir şey söyledi. Birisi geldi bana, dedi, efendi ne kadar şey adammıştı, dedi. Bir selam Muhammediye, her selama güzel altın verdi dedi, dedi Ali Paşa. O altın. Bazıları Selam Muhammediye can verir, canan verir. Bir nikah iltifatı Muhammediyeye mal değil, altın değil. Canını verir, her şeyini verir. Bir mürit gelmiş de terbiyecisine demiş ki bu akşam ben Resul-i Ekrem'i gördüm İyiyim, ağlamış mürşide Ah evladım sen nasıl gördün onu demiş öpeyim gözlerini senin. Biz onun rafızasını dahi göremiyoruz. İstiyoruz ki rafızasını görelim. Bakanlar görmediler görenler gördüler. Bakmak başka görmek başka. Aklıma geldi şimdi söylemeden geçemiyorum aklıma geldi. Ravz-i çıkıyoruz bizim Türk hacilerden birisinin nasırına basmışlar. Medine-i oluyor hadise. Peygamber'in kapısı önünde. adam nasıl küfre dövüyor musunuz? Ağzıyla küfre Sonra dedim ki evladım sen neredesin kardeşim dedim. ya yapayım? Adına sığına bastılar diyor. Bilmiyor ki Resul-i Ekrem'in onun her efval hareketine şahit olduğunu. resul Ekrem beşirdir, nezirdir, şahittir. Hepimize şahit olacak yövmü kıyamette. Şimdi bazı keramatla bahsedeceğim? Sıkıntıya düşer olursan Resul-i Ekrem'e salatu selamı kur. Ama... Ağzın başka yerde, kalbin başka yerde olmasın. Çünkü malum insanınız kalbinde olmayan ağızlı insan söylerse münafık olur o. İster aşkı mecazide, ister aşkı hakikide, ister tevhidde, ister şükürde. Kalbine lisanın tercümanı, tercümanı olmalıdır kalbindeki olana. Olmayanı söyleme. Sıkıntıya maruz oldun. ahdi peyman peymanide Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sarılırsan eğer muhakkak o müşkünün halı olacaktır. Efendi bu alem, vallahi bu alemde bir sabah namazı, sabah namazı kıldığından sonra arkadan bir zat kalkmış. Cemaate hitap etmiş. Bir iki şey vereceğim, fazla uzatmayacağım, sıkmayacağım. Dedi ki, Allah dedi, ben evladı Resul'denim. Yani peygamber sülalesindenim. Biz sadaka alamayız seyitler zekat da alamayız. Evladı Muhammed'e zekat ve sadaka verilmez. Hediye alabilirler, hediye haramdır yani. Çünkü zillet vardır. Resul-i Ekrem'in zürriyetine zillet olmaz. Sadaka alamazlar, zikkat alamazlar. Ben evladı Muhammed'denim. Kızımı evlendireceğim. Hiçbir şeyim yok. Bana hediye olarak bir şey verirseniz inşallah cedimin şefaatine nail olursunuz dedi. Ağlıyor gözünden geliyor. Peygamber evladı. Olur ya neler var kenarda köşede. İsteyemeyen, söyleyemeyen, inleyen. Evladı Muhammed'den de var. Allah kainatı derece olarak halk etmiş. Kim fakir, kim zengin Orada bir zat varmış aşk Muhammed Kalbi Şarpan hemen kalkmış. Bütün sermayesini ona vermiş ne varsa. Onun da sermayesi orta halinde bir esnafmış da Vermiş ve çıkmış gelmiş. Gelmiş. O gün evde ne varsa onu yemişler. O gece Resul-i Ekrem'i görmüş rüyasında. Evladımı hoşnut ettin, beni de hoşnut ettin demiş. Git Belih Sultanı Sultan Tahir'e. Benden selam götür kendisine. senin taltit etsin demiş. ''Ya Resulallah, sultan kim, ben kim? ''Git.'' demiş. ''Berif sultanım, ''Seni karşılayacak.'' demiş. Sabahleyin kalkmış adam bakkala gitmiş. Dedi bakkala, ''Selamün aleyküm, aleyküm selam.'' ''Ben dedi, bir yere gideceğim.'' dedi. şun var, ben gelinceye kadar benim ailemin fazla mi? Yani kutla yemut, ölmeyecek kadar biraz erzak verir misin? Bu orca, ben gelinceye kadar. Güldü bakka. ''Seni oraya gönderen bana, onun elatlarına bak.'' dedi. <gülüyor> ''Akşam emir <ömür> verdi.'' dedi. <gülüyor> Seni belihe gönderen bana emri verdirmiş. Ona yaratan belihe gelip gelinceye kadar bak Gittim diyor. Üç, üç günlük yoldan Sultan Tahir askeriyle beni karşıladı. Aldı itibadını ikram etti. Bu evladı Muhammed'e yapılan. Ya resul Ekrem'in zatına, zat-ı Muhammed'i Dinle bakalım bir tane daha söyleyelim. İmanımız atsın, İmanımızın nuru. Bilirsiniz ama tekrarlamak hayırladı güzeldi. Şeyh Süleyman-ı Hazretleri gelmiş bir kuyu, kuyuda ip yok, kova yok, etrafını dolaşıyor falan. Yan tarafta bir Duvar orada bir güzel, bir, bak bir kız çocuğu, 12-13 yaşında, duvardan bakıyor. Ama evladım demiş, kızım demiş, bir kova yok su, ne yapacaksınız? Şeyh efendim, şeyh ihtiyar demek, mürşid demek, önder demek, amen, abdest alacağım demiş. Fesübhanallah demiş, 12 yaşında kız. Sen bu kadar ilminle, fazlınla, kemalinle kuyudan bir su çıkarmaya demiş. ''Hiç de Kadir değil misin?'' demiş. ''Kuyudan bir su çıkar onu.'' ''E demiş ''İpsi kovası çıkardım.'' ''Tabii çıkardım.'' ''Hanı çıkar bir gün göreyim.'' Kız gelmiş, kuyuya bir şey söylemiş, su yukarı çıkmış. ''Taşmış, buyurun aptısını al.'' ''Efendi hakikaten alim adam, büyük adam yani.'' ''Abdest almış oradan.'' Dönmüş evine gelmiş, gece senlerce kitap karıştırmış adam. Okumuş, ibadeti var, taatı var, züyüklü var, tekması var, verası var. Uyuyamıyor, aşağı yukarı, aşağı yukarı doluyor yatanın içerisinde. 12 yaşında kız bu nimete nail olsun ben niye olmayayım kabilinde. Bakmış ailesi yandan kalkmış. Şeyhin dışarı çıkmış. O da peşinden çıkmış. Kadın deryaya doğru inmiş. Deniz varmış ileride. Oraya inmiş. Orada bakmış. Kadın erken iki aslan peydal olmuş. Birisi erkek, biri dişi. Biri önüne geçmiş. Kadının bir arkasına muhafaza almışlar. Kadını su kenarına götürmüşler. Kadın postekin üzerine binmiş. Ve orada hali bir ada varmış. Oraya geçmiş. Orada Biraz gitti, ibadet yapmış oradan. Tekrar binmiş postekisine ve karaya gelmiş. Aslanlar gene kadını getirmiş. Şeyh Efendi ondan gelmiş yapmış. Ve üç akşam böylece Şeyh Efendi bunu takip etmiş. Dördüncü günü kadını tutmuş. Sen bu keramete nerede girdin demiş. Efendi Allah aşkına haberin yok mu demiş. Benim bu halimden senin haber değil mi? Değilim. Yirmi senedir demiş Allah bana bunu ikram etti demiş. Allah. Neyle demiş bu? Salavat-ı ile demiş. Hangi salavatlar demiş? Sorayım bakayım demiş. Eski gün haber getirmiş. O kendisi alimdir. Bildiği salavatları toplasın. Bir kitap yapısı meydana getirsin. Kitabı sana okusun. içinde o salavatlar varsa söyle kendisi. Peki demiş efendi toplanmış. Alim adam. İşte Belal-ül Hayrat ve Şevvalikül namındaki kitabı telif ettim diyor. Hazreti şey. Şevvalikül Hayrat namındaki kitabı telif ettim. Okudum diyor kadına. Dedi ki diyor iki yerinde var. E göster. Sorayım. Sordum. Dediler ki söylemeyiz. Kitabın hepsini okusun salavat-ı şerifeyi. Şimdi o kitap elimizde vardır bizim. Ama şimdi bizim Müslümanlar dedikodudan, kağıttan bilmem, lüzum şeylerden, malayenden baş alamıyorlar ki delalayet okuyalar. Bu Resulullah ile ruhların birleşmesidir yani. Yani Cenab-ı Hakk'ın ruhumuzu Muhammed ile aşina kılmak için okuran şeydir salavat-ı şerifeler. Onun için...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 Resulullah'ın yolunda Resulullah boyasıyla boyanma, Sibatullah ile nurlanmakta. iş orada. Onları yaparsan, bunlar sana ihsana inayet olunur. Mühim hadisattır ama bu kadar <gülüyor> en mühim bir şey değil. Kerameti ilmiye var, kerameti kevniye var, kerameti rücudiye vardır. Sen kerameti rücudiye bak. Şimdi bak bir tanesini daha söyleyeyim. Muhammed Bahattin Nakşibendi Hazretleri diyor ki, der bir an Resulullah'ı görmezsem eğer kendimi tekenliyle farz ederim diyor. Her an huzur nebideyim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar salavatla edilir, muhabbetle edilir. Salavat muhabbetin tohumudur. Manaat Allah'sına muhabbet tohumunu ekersin, aşk ateşiyle o tohumu orada pişirirsin, gözeşiyle sularsan meyvesini görürsün. Hem dünyada hem ahirette. Yarın kıyamet gününde de Ya Rabbi, bu benim ümmetimdi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakka müracaa ederek senin kulundan tutarak seni cennetine koyar. Ya Rabbi, Habib Muhammed'den bizi ayırma, Amin. onun nikah-ı iltifatıyla bizleri şad eyle, onun evladını, ehli beytini, ashabını, ensarını, velisini, alimini, muhibbini, aşıkını sevmek bizlere nasip eyle, çünkü ya Rabbi el el hakkadır, onları sevmek Habibini sevmek gibidir, Habibini sevmek seni sevmek gibidir ya Rabbi, kalbimizde Muhabbet-i Muhammed'i tülü etir. Ve zahirimizi ve vatınamızı nur ile Ya Rabbi. Nur muhamd edilelim. yedi ila dair selam. Ve ehdimen isha ila suratın müstak.